261 numaralı konu, ashabın çekirge yemeleri ve cahiliye devrinde buğday ekmeği yememiş olmaları, evet, peygamberle beraber yedi gazveye katıldık, gazvelerde çekirge yiyorduk.